Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Hami Çağdaş. Hoş geldiniz Hami Bey. Hoş bulduk. Hami Bey uzun yıllardır Hürriyet Gösteri Dergisi'nin yayın yönetmenliğini sürdürüyor. Kendisi aynı zamanda bir tiyatro eleştirmeni. Bugün Hami Bey ile Hürriyet Gösteri dergisine konuşacağız. İlk önce hürriyet gösteri değildi sanırım değil mi Hami Yo, Bey? Yok hürriyet adı. gösteriydi. Önce gösteri ha, sonra. Önce gösteriydi. Hı -hı. İlk 8 sayı gösteri Hı -hı. olarak çıktı. O zamanlar ben yoktum zaten. Daha sonra e, hürriyet e, aldıktan sonra hürriyet gösteri oldu. Hı -hı. İlk ne zaman çıkmaya başlıyor? Aralık 81. Hı -hı. İlk sayısı Aralık 81 bayağı uzun bir dönem. Tabii. Türkiye'deki edebiyat Türkiye'de, edeb ama sadece edebiyat mı var? Başta yoksa görsel i̇lk sanat? İlk şeyi yani e, ilk çıkış e, zamanında düşünülen aslında yani edebiyat ağırlıklı ama görsel sanatları, gösteri sanatlarını da hı hı. kapsayan bir dergi olarak düşünülmüş. Yani o yıllarda ben zaten yoktum. O zaman e, belki siz hatırlarsınız Egemen Bostancı'nın gösteri sanatları AŞ'si vardı. Hmm. Zaten gösterinin kur, kurucularından biri de Egemen Bostancı. Egemen Bostancı işte bu gösteri AŞ o sırada işte Açık Hava Tiyatrosu'nda işte şans sinemasında bu şeyler yapılıyor. E, Hisseli Harikalar Kompanyası işte, işte gösteriler yapılıyor. O zaman için Bayağı bir değişik bir Hı -hı. olay ve bunu destekleyecek bir yayın organına ihtiyaç var. O dönemde de şey yok o kadar işte renkli renkli bilmem ne falan hani Hı -hı. böyle işte iyi kağıda basılmış sanat dergileri falan yok. Hele o zamanlar böyle resim sanatı falan filan şey de yoktu o kadar. Hı -hı. İşte böyle bir dergi çıkarmayı düşünüyorlar. Öyle çıkıyor fakat sonra yani böyle medyanın dışında bir dergi çıkarmak çok zor. O zaman işte Egemen Bostancı çıkıyor ve hürriyete bunu Teklidir, bırakıyor. Yani. İşte hürriyete geçince hürriyet gösteri olduğu zaman edebiyat biraz daha artıyor. Hı hı. Zaten kurucusu doğanızdan işte hani edebiyat eleştirmeni, edebiyat o dönemde işte edebiyatın önemli isimlerinden biri o dönemde de. O zaman işte adı hürriyet gösteriyor oluyor ve şeyi biraz daha artıyor. Edebiyat kısmı diyelim yani aşağı yukarı yarı yarıya. Oh, yani yarı yarı edebiyat işte yarısı da işte tiyatro var, sinema var, şey var, işte plastik sanatlar var. Hatta ilk çıktığında Atilla Dorsay ve Turan Gürkan şey çıkardılar, ek veriliyordu sinema anusiklopedisi. Hımm. Bir ayrı şey kağıda, sarı de, kağıda, değişik bir kağıda, sarı kağıda böyle bir sinema ansiklopisi. Sonra o ciltlendi. Yani ciltlenerek piyasada da satıldı. Yani o zaman daha bu kadar bir ansiklopedi furyası da yoktu. Ama işte böyle bir ilk işte bir ansiklopedi yapıldı. O bayağı biz ek veriyorduk. Ondan sonra ressamlarının reprodüksiyonu verildi. Şeyin içinde, derginin içinde hem ressamdan bir röportaj, atölyesinde röportaj vardı. Aynı zamanda da resimlenden birinin böyle bir reprodüksiyonu vardı. İyi kağıda basılmış. İşte böyle bir daha çok, daha önce onu hayat mecmuası yapmıştım. Evet. Orta sayfada hı hı. zımbasız yani evet. böyle koyup işte onu... Anadolu'da kahvelerde falan filan görürsünüz. Hı hı. Görürdünüz daha doğrusu <gülüyor> o. Ve ben e, Türkiye'de resim zevkinin gelişmesinde o reproduksiyonların çok önemli olduğuna inanıyorum. Hı hı. Yani o dönem işte üret Göster'de bir yıl hatta iki yıl verdi. Onu o atölye röportajları da çok önemliydi. Yani şeyin e, bir dönem klasik kuşağın son anını yakaladı o şeyler Yani çok yaşlanmıştı o kuşak ama onların atölyelerinde röportajlar yapıldı. O resimleri kendileri seçtiler. O yani da çok önemli. şeyi Öyle öyle devam etti. Ama her geçen gün e, Türkiye'de dergi piyasası art, arttıkça, dergiler çeşitlendikçe işte gösteride de edebiyat daha fazlalaşmaya başladı. Yani plastik sanatlar. Ama yani ben daha çok bu işin teorik yanını ön plana almayı tercih ettim. Yani hani ressamın kendisinden ziyade işte o dönemin işte çalkantıları o dönemin yeni akımları örneğin işte 80'lerin sonundan itibaren ekler yapmaya başladık. Bu eklerde mesela o zaman çok da fazla gündemde değildi. Mesela postmodernizm eki yaptık. Medya sanatı eki yaptık. O zaman evet, böyle şeyler daha yeni yeni düşünülüyordu. İşte ansiklopedi eki yaptık. 1789 eki yaptık. Dünya Savaşı eki yaptık. Yani e, sadece edebiyat değil de yani gösteri bir kültür dergisi Kimliğine. Şeyine kimliğine büründü diyebiliriz. Evet bir de şiir kasetleri de vermişti. Tabii değil mi? tabii şiir şairlerin kasetleri sesinden. verdik. İşte o zaman şair yani yaşayan şairlerin kendi sesinden diğerlerinin de tiyatro sanatçıları evet, geldiler hı. okudular. işte Müşfik Kenter, Yıldız Kenter işte Odemen'in bütün şey tiyatro sanatçıları. O zaman zaten şeyde yeni kurulmuştu, Rax Manisa'da sanıyorum. Rax'ın fabrikası vardı. Şimdi Vestel olan. Evet. Yani sanıyorum. Yani şey oraya burada bantlara doldurulurdu. Daha CD falan yok. Makara bantlara doldurulur. Oraya yollanırdı. Orada onlar kasete aktarılırdı. Dergiyle verilirdi. O zaman yani çok büyük bir tiraj hmm. aldı. Aa, ama e, daha sonra işte kaset vermeyince tirajına <gülüyor> döndü. Yani tiraj getirdi ama dediğin gibi yeni okur pek kazanmadı. Ama şey de önemli bir şey. Demek ki bir şairin kendi sesinden ya da şiir kaseti almak şiir arttırıyor mu? O zaman da bu da bir ilk örnekti. Hı, evet. Yani İl örnekte tabii e, şimdi işin doğrusunu konuşmak gerekirse yani o zaman işte bütün bu şiirleri okuyanlar gönüllü gelip okudular. Herhangi bir. Yani işte şairler değil, istemediler yani şairlerin kendileri okudular geldiler yani şeyde şişli de bir yer vardı yani stüdyo gibi bir yer vardı. İşte arabayla alıyordu bir arkadaşımız onları. Oraya gidiyordu işte alıyordu. Sonra evlerine bırakılıyordu. Yani biz ayrı bir para isteriz. Şiirimize telif isteriz işte bilmem ne falan. Hani o yıllar daha bu işler çok dediğim piyasa gibi değil maddi mi? ve hmm. piyasa işi değildi. Yani hmm. o zaman daha böyle bir şey oldu. Daha sonra tabii bu iş çok şey oldu. Yani her şair kendi kasetini yapmaya başladı. İşte kasetler satmaya başladı. Böyle bir yani, fırya da oldu değil mi? Doğru. Tabii Şiir daha kasetleri fırıyoruz. İşte epik bir şairden yani şimdi tam olarak hani bilmiyorum ama epik bir şair kaset yaptı. Hatta bazıları bunlara şey seçildi. E, hani arkasına fon müziği ne isterseniz evet. ne yapalım hani ...bazı şairler kendi seçti... bazılar doğanızdan seçti... ...buna bu şiir bir şey gider... hani ...bu müzik gider... işte ...şu besteci gider bilmem yani... E, ...bu baya bir... ...nasıl diyeyim bir... ...bir fırtına bir gibi... Şeydi. Bir, hmm. ...bir şeydi yani ayrı bir... ...e çünkü düşünün... ...kaset veriyorsunuz... ...bir dönem... E, ...derginin içinde... ...Türk Edebiyat Tarihi verdik... Hmm. ...yani şöyle bir edebiyat daha iyi hani Başka bir şey düşünmüştük. Ee, bir şair başka bir şairi yazıyordu. Evet. İşte bir romancı başka bir romancı yazıyor veya bir hikayeci bir romancı yani şey. Doğru e edebi üretimin içindekiler birbirlerini yazıyor. Yani belki. tam böyle bir eleştirmen ama bir eleştirmen de dönemini yazıyordu. Evet. Fakat sürdüremedik olmadı. O işte kriz dönemini denk geldi. işte kağıt şeyi sorunu işte bilmem ne. Çünkü e, yani o zamanda vardı. Bakmayın eskiden böyle şöyle diyorlar ama o zamanda vardı. Yani e, şey krizi ne derler işte okur krizi maliyet Hı. krizi yani e bunların hepsiyle mi? o zamanda sanat dergileri boğuşuyordu. Yani 1980'lerde de 70'lerde de ...dergicilik zirvesinde olup da sonradan çökmedi. Yani Nüfusa oranla durumu iyiydi. Hı hı. Yani onu öyle düşünmek lazım. Nüfus oranları durumu iyiydi. Yani üniversite gençleri daha çok okuyordu. Hı hı. Liseliler daha çok okuyordu. Evet. Ne yani tabi... de alternatif de yoktu onu da düşünmek lazım. E tabii bu tabii dijital teknoloji, internet ve hani artık e, dijital yayın yapabiliyor olmak da basılı birçok yayın ortamında yani şey. Yani şey, hiçbiri yoktu ki. Evet. Hatta ve hatta yani şöyle düşünelim ne bu kadar çok tiyatro vardı ne bu kadar çok sinema vardı evet. işte. Ne bu kadar çok oturacak kahve kafeterya vardı. Evet, o yüzden de bir Bunları daha da düşünmem. Evet. Yani Hı. sadece e, işte okuma okumak genel olarak okumaktan söz ediyorum. Yani kitap da dahil buna. Alternatifsiz bir durumdaydı. Evet. Yani gittiğiniz Hı. öğrenci kahveleri vardı. Kitap alıyordunuz, dergi alıyordunuz, kahvelerde bunları okuyordunuz. Evet, o yüzden de belki dergiler bir kültür dergisi kimliğini ha, barındırıyordu. Yani, yani sadece edebiyat değil. Yani, yani, bir evet, ona da karşılık geliyordu. Şey, şey vardı, yoksa şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani okumanın da alternatifleri var. Evet, çok. Yani şeyi düşünün, o dönemde hani sinemada bu kadar çok çeşitlenmemişti. Bir, tane, festival, bir evet. tane festivalimiz vardı. Evet. Bir tane feysi var. Evet. Var. Şimdi kısa bir ara verelim. Bir Schubert çalacağız. Değil mi? <gülüyor> Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Hami Çağdaş'la birlikteyiz ve Hami Bey'le birlikte Hürriyet Gösteri Dergisi'ni konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde Hürriyet Gösteri Dergisi'nin dergicilik ve yayın hayatına kattığı yeniliklerden, eklerinden bahsettik. Şimdi biraz şeyden de bahsedelim. Derginin hep böyle sabit yazar kadrosu oldu mu? Hiç öyle bir, bir dönemi ya da hayır yani onu çok açıkçası ben de çok e, değişik olmasını istedim yani yeniler eskiler farklı anlayışların bir arada olduğu bir dergi olmuyor. hala aynı şeyi düşünüyor. Evet, yani öyle devam ediyor e, dergi. şey tuhaf geliyor bana yani. Dergi alıyorsun işte ilk yazı, ikinci yazı, üçüncü yazı, dördüncü yazı. Genellikle klasik dergilerde ve ilk beş yazı veya altı yazı aynıdır. Sonrası gençler vardır. Ben mesela ha tabii şey önemlidir, önemliydi o dönem mesela ben ne bileyim, o dönem ilk sayfaya şiir koyuyorduk. Hı. Mesela ben ne bileyim Melih Ceddet konuyordu. İlhan Berk konuyordu. Sabahattin Kudret konuyordu. İşte e, ben ne bileyim yani bu Şiirler. Evet. Yani dediğim gibi ilk sayfada şiir heh, çok önemli bir inceleme olursa ben hiçbir zaman hani aa bu genç biridir e, işte bu da yaşlı biridir bilmem nedir diye böyle bir şey gütmedim ama şairlerde o bir ee, sinsileyi her zaman göz önüne almışımdır. Yani hı hı. bir yaş sırasını, bir kıdem sırasını her zaman Liar göz önüne almışımdır. Hı hı. Ama yazılarda ben ne bileyim çok önemli bir şey olduğu zaman genç bir yazar da olsa ben o genç yazarı birinci sayfaya koymuşum. Hı hı. Yani bir de şu var tabi e, malum şimdi dergilerde Forma hesabı var biliyorsunuz. Mesela işte iki forma renklidir veya üç forma renklidir. Şeyleri oraya göre ayarlarsınız. Hani resim yazılarını işte renkli bir şey varsa hani renkli resimleri olanları o formaya göre ayarlarsınız. O da bir hani zorlayıcı bir şeydir. Mesela o ilk zamanları ilk zamanları dediğim işte 90'lar, 95-96'ya kadar mesela biz şiirlere desen yaptırıyorduk. Hı hı, ben hı. şiirleri verirdim. O zaman işte ressamlara, işte grafikerleri falan biz desen yaptırıyorduk. Mutlaka her sayının kapağını başka bir grafiker yapıyordu. Yani o dönemin gösteri dergileri mesela bir aslında grafiker koleksiyonudur aynı zamanda. Ama bir şey var bir de coğrafi faktör var. O zaman biz Cağaloğlu'ndaydık. Şehrin merkezinde. Şehrin merkezindeydik. Evet. Herkes geliyordu. İşte bilenler bilir. İşte gösterinin şeyleri e, büroları diyelim. idare yerleri. İşte Cağaloğlu'ndaydı. İşte bir ara Cemal Nadir Sokak dedik. Yani yokuşun üstündeydik. E yok şu karşısında varlık vardı. İçeriye girince bizimki vardı. Yukarı çıkarsan Sanat olayı vardı. Biraz daha gidersen Milliyet Sanat vardı. Bütün de Yani <gülüyor> bir yerden çıkan oraya oraya giderdin. İşte şeyde yemek yerdin, içkini içerdin. Gazeteciler Cemiyeti'nde veya orada lokantalar vardı. Bir işte orada buluşulurdu. Bilmem neydi. Yani işte işte Cemal süre masası vardı. İşte binben birisi gelir orada. İşte o dönem işte Kemal Özel vardı. Hmm. vardı. Dergiler masalarda çıkıyordu. Vardı, e tabi yani bir şey e, ne der bir edebiyat coğrafyası oradaydı. Ve birebir temas kuruyordunuz. Birebir ilişki kuruyordunuz. İnsanlar getirir işte hani birine bir desen gelir deseni verirsin. Daha doğrusu, şiiri verirdik desen yapılır. Geçerken birisi uğrar bırakırdı. Yani ...bunun da o dönem... ...önemli bir... E, ...şey vardı, katkısı vardı... ...merkezde olmanın... ...e şimdi... ...işte 2000'den sonra şeye gittik... ...1995'lerden sonra... ...işte ne derler... Işte ...Caoğlu'ndan ayrıldık... ...e uzaklaşınca... ...vasıta yok, gidip gelinmiyor... ...sonunda... ...işte ben Taksim'e taşınmaya... ...başladım yani... İşte belli yerlerde oturup işte insanlarla buluşup falan filan. E bir süre sonra o ilişki de öyle yürümüyor açıkçası. Yani çok zor. Coğrafi faktör çok önemli bir faktör. Özellikle dergicilikte e, tabii, değil mi? Tabii. Yani insanlarla bir araya geliyorsunuz şunu mu yazalım, bunu mu yazalım, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye konuşuyoruz. Tabii söyleşiler, röportajlar. E, e, tabii, yani, i̇zlemek oyunlar. Ya, şimdi bir, bir söyleşi yapmak bile çok zor. Yani buluşacaksın, gideceksin, fotoğraflar çekilecek. Eskiden ya bize gel, bir çay içelim. Biz de bir odaya otururduk, bir çay içerdik. İşte bilmem de şey olurdu. Evet. İşte yapılan iş yapılabilir de. şimdi böyle bir şansımız yok Evet. Yani dediğim gibi bir şey zor. Artık yani ilişkiler zor. Dediğim gibi insan ilişkileri, maddi ilişkiler. Evet. Tabii. Yani gösteri her zaman ...sanki bir amatör dergiymiş gibi çıkmıştır. Her zaman. Yani insan ilişkileriyle... ...dostluklarla... Evet. ...arkadaşlıklarla... ...yani çok profesyonel yaklaşılsa bile... ...bir süre sonra o... ...atmosfer dağıtılmayıp... Evet, daha, yani bir, arkadaşlık. ...bir daha kollektif... ...çünkü bunda şey. şeyi de... ...ihmal etmemek lazım. Yani doğanın zam faktörünü de ihmal etmemek lazım... Zaten kuruluşunda böyle bir şey kurulmuş. Bir şey, ve yani o da böyle devam Yani arkadaşlıklar gidenler, gelenler, ahbaplıklar evet. işte ben ne bileyim sonra o dönemde işte şey yapılırdı. Biz derginin grafiğini akşam yapardık. İşte gündüz gelenlerden gidenlerden zaten işe pek fazla vakit olmazdı. E biz şey yapardık işte akşam Ondan sonra bir yere yemeğe gidilir, işte taksime çıkılır, yeni kapıya gidilir. Evet. Yani böyle bir arkadaşlık havası da vardı. Evet. Yani bakmayın o sofralarda hani belki sanat edukatısi yapılıyordu ama bir yandan da bir sayının da çatısı oluşturuluyordu. Yani aslında bir edebi kamu da vardı yani. He, Artık yani, belki öyle bir edebi tabii, kamuyu da yani, Bence Ulaştırmak zaten kolay dergicilik ve... öyley idi. Şimdiki yapılan pek o kadar. Yani başka bir şey şimdi. Evet daha farklı. Dergici başka bir fa farklı bir şekilde yapılıyor. E, Hami Bey e çok teşekkür ederiz. Bizim programımız tabii maalesef çok kısa. Ben tabi ayrıca şunu da söylemek isterim. Benim de ilk yazım Hürriyet Gösteri Dergisi'nde yayınlandı ve Hami Bey yayınladı. <gülüyor> Benim de yazımı 18 sene falan olmuş yani. O da bayağı olmuş. Ben... Ee... Ayrıca Hürriyet Gösteri Dergisi'nde hem Hami Bey'i hem Doğan yakından tanıma ve hatta birlikte çalışma fırsatı da buldum. O yüzden e, o amatörlüğü ayrıca çok iyi biliyorum yani ne demek istediğinizi. E, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. sağ olun.